Şüphesiz Almanya Çevre Bakanlığı ile Türkiye Çevre Bakanlığı arasında bir işbirliği ve gerçekleşecektir. Ve biz bu çalıştayı organize etmekle hem Yeşilist hem Yeşil Çember bu köprüyü kurmuş durumdadır. Yani bu iki bakanlığı bir araya ve getirmekle biz zaten ilk adımı bu ve gerçekleştirdik. Bugün ilk yapılan ve konuşmalarda büyük sinerji olabileceği ve konuşulduğu ve geleceğe yönelik ne kadar büyük bir potansiyel olduğu ve tartışıldı. Harika. Peki şimdi Türkiye'de tabii başka etiketler de var. Mesela organik etiketi var. Ondan sonra fair trade yani adil ticaret etiketi var.